Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim 36. Bölüm Sura Üfleme ve Kabirlerden Haşre Gidiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş Nasıl rahat bir hayat sürebilirim ki? Sura üfürmekle görevli olan İsrafil aleyhisselam boru şeklindeki boynuzu ağzına dayamış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 ''Bana peygamberlik görevi verildiğinde sura üfürmekle görevli melek geldi. Sura ağzına aldı, ayağının birini öne, diğerini de arkaya koydu. Üfleme emri ne zaman verilecek diye bekliyor. Aman sura üflenmesinden sakın, yani gerekli hazırlıkları yapın.'' ''O halde sen de kabirlerinden kalkarken...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 Nitekim Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: Vahşi hayvanlar diriltilip bir araya toplandığı zaman. Bundan sonra şeytanlar ve azgın kafirler görür. Dünyadaki azgınlık ve isyanlarından sonra, yaşanan dehşet karşısında ürperek ve boyun eğerek gelirler. Şu ayeti kerime bunu tasdik eder. Öyleyse Rabbine andolsun ki,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 Yaya olanlar, yüz üstü olanlar. Sabii kılından biri sordu. Ey Allah'ın Resulü, yüz üstü olanlar nasıl yürürler? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap buyurdular, Onları ayakları üzeri yürütmeye kadir olan, yüz üstü yürütmeye de kadirdir. Alışkın olmadığı ve gözleriyle görmediği şeyleri inkar etmek insanın tabii özelliğidir.